Soru Yoksa kimseyi soracaksa ben birkaç soruyu almak istiyorum. Şimdi bir kere bu son tartışma, tutkunun başladığı, seninle sürdürüldüğü, burada şey yaptığın düşünce yolu. Yani e, Foucault gerçekten sistemli bir düşünce oluşumu çoğsay, koğuş diyebilirim. Bir böyle bir soru sormak istiyorum. Biraz e, oxymoron bir soru olduğunu düşünüyorum ama sormak istiyorum <gülüyor> çünkü bu önemli bir tartışma. çünkü konu e, burada adını anmadığı zaman terseri içinde ya da FUKO gayet bildiği isimler, Nietzsche isimleri bir birlikte düşündüğümüzde sistem karşı birisi olarak sistem oluşturma dışına karşı olması aslında bu FUKO, FUKO yapan bir şey değil mi? bir soru sormasını, belki arkadaşlar okumamışlardır diye bunu e, sormasını, bir, bir, bir sorun var. Şimdi bir bir şey, e, daha basit, aslında biz Şimdiye kadar iki tane söyleşi yaratacak ve umuyoruz ki Mayıs'a kadar biyopolitiklerin ne olduğunu ya da en azından işte ucundan kenarından yakalamaya çalışacağız. kendimizi bir tarih zemini oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yüzden mesela 17. yüzyılda bir bedenin kavranma için, 18. yüzyılda bir bedenin kavranma için üzerinden yani en azından modern dünyada beden nasıl kavramıcıdır ya da bir makineyi olarak, makineye indirildiğinizde insanı Karşımıza hiç çıkıyordu, niye bir makineye Yani vesaire gibi soruları konuşmaya çalışırken bu işin ağa babasının yani ifadeci kazanmayan oldu ama FUKO ile birlikte başladığı e, tespitlerle hareketle FUKO ile birlikte şimdi artık düşünürlerin zihninde biyopolitikleri nasıl inşa edildi ya da neden böyle bir inşa süreci, kavramsal inşa sürecine giriştiklerine dair bir şey zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim ama yine de kafamızda politika kavramının kendisi çok dağınak alıyor. Gerçi e, son sonunda söylediği çoban kavramı vs. falan. Birazcık daha bu kavramın bizim açımızdan, sıradan okurlar açısından politika kavramının kendisini nerede bulacağız? Her baktığımız yerde gördüğümüz bir şey mi? yoksa gerçekten nereye e, nüfuz ettirmemiz mümkün? Böyle bir soru var. Başka soru gelmezse ben yine ne kullanacağım? Teşekkür ederim. Benim bir şeye cevap edeyim. Şimdi Emre de aslında o çok haklı ama nezaketen bir şey söylemedi. Sistem karşıtı meselesi ne? Yani bu konudaki sistem karşıtı bir düşündür böyle sistemli bir şey olarak okumaya çalışmanın, hani tırnak içerisinde spekülatif bir düşünmenin bir şahide içerdiğini ima etti borak. Benim de o zaman cevabım şu. Yani gerçekten nezanne hiç için sistem karşıtı ifadesini kullandı. Mesela Nietzsche gerçekten sistem karşıtı düşünüyormu? Alexander Nehmas bir adam var, gayet Nietzsche'nin sistemli bir düşünür olduğunu gösteriyor. Yani edebiyat olarak hayat kitabında Nietzsche'nin aslında düşüncesinde ne kadar fragmantel yazarsa yazsın, düşüncesinde o meşhur apodürlük gibi mizik karşılıklığının temeli olarak gayet bir sistemli bir düşünür olduğunu gösteriyor. Ben Bana kalırsa ben bu konuda çok, çok sistemli bir düşünür olduğunu, ama bu sistemliliğin bazı yerlerde ister istemez hepimizde olduğu gibi aksasını düşünüyorum. E, kaldı ki şöyle bir şey var. Bir düşüncenin kullanıldığı yani ben biraz herhalde zihnen yaşlı olduğu için diyeyim. E, bir düşüncenin bir sistematik çerçevesi olması gerektiği, şeyi olması gerektiği, e, perspektif olması gerektiği düşünüyorum. Fukunun böyle açık açık ucu açık bir takım perspektifler bırakıp onları böyle istenildiği gibi kullanınsın e, diye e, serbest bıraktığını tırnak içerisinde düşünmüyorum. Yani hani benim düşüncelerimi bir multikultur diye yapıp atın kafamıza göre dediğini zannetmiyorum ben kendi adıma. Bu Foucault sistem karşısında bir düşünür olarak açtığım o yani tartışma meselesinin biraz sorumlu olduğunu düşünüyorum. Her yani Foucault'un temelde diyaloğa girdiği iki tane düşünürü e, söyleyerek ben e, bitireceğim. Biraz birisi şaşırtıcı olacaktır herhalde herkes için. Evet Foucault'u en çok nişeyle diyaloğa giriyor. Veya aslında arkadan arkaya onunla bir derdi var. Hani biliyoruz. Ama ikincisinin de hani en çok bilmiyor benim de katılım uğruna ama hiç adı anlamasa da Heidegger olduğunu düşünüyorum ben. Yani Heidegger'in sistemli düşünme biçimine böyle sistemsiz bir yanıt verdiğini düşünmek bana biraz sıkıntılı görünüyor kendi adıma. En azından onu bir bahseden olarak onu söylemiş ee, Ben de şöyle düşünüyorum. Ee, katılıyorum ee, onun söylediğine. Yani, e, bir filozof olarak tabii ki belirli ayrımlar yapıyorsanız bu ayrımların sıkı ayrımlar olması lazım. Uyulan içtir e, frizot muaf tutulamaz. Böyle bir ayrımlardan bahsediyorsanız bunların e, altını güçlü bir şekilde e, doldurmanız lazım. Ama sadece hani e, yani şöyle bir yani ha, haklı buluyorum hak veriyorum sana. Çekincem şundan kaynaklıyım. Bu gerçekten e, baktığınız zaman e, işte her kitabımda yepyeni başka bir külliyat, yani kliniğin doğuşu için bambaşka bir arşiv taraması, okunma, çalışma, disiplin doğuşu için o hukuki modeller, tartışmalar, tabi sahnenin ortaya işte çıkış bölümündeki hukukçuların kendi arasındaki tartışmalar, yani bu arşivlerde çok uzun vakitler geçirdiğini, yani bana birazcık şöyle geliyor, Foucault gerçekten ee, hep yeni materyalleri e, kendi analizine katmaya çalışıp e, bu analizini güçlendirmeye yoğunlaştı. Yani böyle bir çok e, bunları net kategoriler altında oturtunma üzere çalışmak yerine e, vaktini hep e, analizini zenginleştirmeye, farklı boyutlar katmaya, farklı külliyatlarla hışlarına şur olup bunları mezini entegre etmeye çalıştı o yüzden yine de bunun hani yaşamını erken kaybetmiştim burslaf olarak ne ondan çok bize ait evet, onuymuş sonra yani, daha, <gülüyor> daha çok daha çok daha çok daha çok daha çok daha çok daha çok daha çok daha çok daha daha çok daha çok daha çok daha çok ee, yine de bütün bu Foucault'un na ee, rağmen aslında e, biyopolitikler ve biyopolitik kavrayışı bence Foucault Piliyatı içerisinde diğer yerlerde olduğundan e, çok daha değerli topluluğu e, bir şekilde e, ortaya konulan e, bir kavram, e, birazcık işi aslında Foucault'dan ilham alan e, diğer işte, filozoflar ve e, onların haklı olarak tabii ki, e, yani Foucault'un sunduğu çerçeveyi e, alıp olduğu gibi kullanmak e, gibi bir mecburiyet elbette yok, bir, başka bir filoz için e, konuşursak tabii ki işte bu farklı kavramsallaştırmalar aynı bir kelime etrafında döndüğü için bunlar e, yani bu kavramın e, sınırlarını tayin etmek e, zorlaşıyor. Ancak Foucault açısından bu soruyu yanıtlamak gerekirse Fukoda bio iktidar, e, tıpkı işte hükümdarlık iktidar gibi, e, disiplinler iktidar gibi birer birer iktidar formu. E, ama işte Fukodaki şey şuradan kaynaklanıyor, o, o tereddüt yani bu açıklamayı yaparkenki de şundan kaynaklanıyor. İşte e, disiplinin, e, Pakistan'ın doğuşu kitabı'nı ele alırsanız, o dönemi ele alırsınız. Fukonun aklındaki ya da o kitap Ekip problemi e, çerçevesinde e, tesis etmek istediği öncelikli agirim, e, hükümcan iktidar modeliyle e, disipliner iktidar modeli. Bütün o tartışmalar, ceza teknolojilerinin karşılaştırılması, bunları yan yana koyduğumuzda bu kitabın motivasyonunu o disipliner iktidar dediğimiz iktidar anlayışını netleştirmek olduğunu söylüyoruz. E, daha sonraki çalışmalarında, örneğin işte güvenlik toprak nüfusunda, Örneğin toplumu savunmak gerekirdi, ee, baş, Takım başka dertlerle e, hareket ettiği için, e, Mesela işte artık e, e, kitapları üzerinden, Seminerlerinin içeri bir yanı kitapları üzerinden gidecek olsa, Cinselliğin tarihinin ilk cildiğinde örneğin, e, tekrar bu iktidar, e, formlarını birbirinden ayırırken, artık asıl ayrımın, asıl keskin ayrımın hükümdan iktidar modeliyle e, biyo-iktidar arasında olduğunu söyleyecek. Disipliner iktidarı da aslında biyo-iktidar e, gibi daha geniş bir çerçevenin bir beşesi olarak e, anlaşılacak. Yani okudaki, e, şey, e, hani muğlaklık böyle bir muğlaklığa e, tekabül ediyor. E, işte riskler iktidarın e, bir iktidarla olan ilişkisinin kavramsallaştırılması ilişkin bir yolu bakmak. Yoksa Foucault e, bu o, modeller, işleyiş e, düşünceleri bakımından, hedef aldıkları düzeyler bakımından, amaçları bakımından birbirinden son derece net bir şekilde e, ayırabileceğimiz en azından spekülatif olarak bu ayrımı yapabileceğimiz üç ayrı kavrama tekabül ediyor. Yani şöyle, yanlık açısından şunu söyleyebiliriz, birazcık işte o seminerleri, kitaptaki kavramsallaştırmaları bir araya toplamaya gayret edersek, hükümdan iktidar modelinin işte öç almaya yönelik, bedeni doğrudan fiziksel olarak hedef alıp bedeni şiddet uygulayıp monarkın öcünü almaya yönelik bir cezalandırma taktiği kullandığını söylemiş. söylemiştik. Ee, Disipliner iktidarda söz konusu olanın ruhun terbiye edilmesi e, olduğunu söyledik. Takım bir takım ıslah pedagog, e, pedagogisinin işlediğini e, söyledik. Bir o iktidarda ise e, söz konusu olan artık e, şey değil, e, bir ıslah e, pedagogisi değil, belirli bir e, e, genelin düzenliliği ile e, ilişkili bir e, etki bu artık detaycı bir e, disiplinir iktidarda olduğu gibi tek tek bireyleri hedef alan e, bir iktidar konfigürasyonu değil de işte nüfusu hedef alan, daha genel düzenliliği hedef alan böyle bir düzenliliği e, devam ettirmeye çalışan bir işleyişten e, bahsediyoruz. Yani birinde, ilkinde, hüküm doğrudan e, bedene, e, disipliner iktidar modelinde bireye. Yani disipliner iktidarın gerçekten e, şeyi, e, ana kavramı hücre. Yani bu hem hapishanenin hücresi olarak hücre hem de dağılım anlamında. Gerçekten bireylerin hücresel e, bir şekilde dağılması, tek tek bireylerin hedef alınması, o iktidar teknolojilerin hedefinde bireylerin e, olması e, olduğunu söyleyebiliriz. E, iktidarı, e, şey yapan e, ayırt eden bir özelliği. E, bir ortidardaysa e, söz konusu olan durum artık tek tek bireyler değil de e, bir genel. İşte bu, e, bu nüfusa tekabül ediyor e, Foucault açısından. O yani diyorum. Bu, bu ayrımlar aslında Foucault'nun son derece net. Ancak diğer işte yani bu e, daha farklı e, tezlerle bu konuda olduğu için farklı nitelozotlar işte e, güncel filozoflar tabii ki başlayan bu da tamamen farklı çerçevelere eee için bu diğer şeyler karışıklık mu e, birazcık e, mecburi bir, bir durum. Gel şu şu şey Bu arada. Yani i̇kinci soruna cevap ver aslında. Yani basitçe şunu söylüyorum. Yani, Bu nedir ne işi yapıyor? <gülüyor> <Evet>. söyle, <gülüyor> <gülüyor> söyle. <gülüyor> nedir ne işi? Yapıyor? Nedir ne işi? <gülüyor> yani, basitçe Çok işler anlatıyorsunuz ama yani basitçe <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O yüzden o tür <gülüyor> biraz daha hani, mesleği biz başka bireyler tarafsız. Olayı tamam. biraz <gülüyor> açarsanız. Evet. Öyle <yani, gülüyor> Şimdi, öyle evet, yaparız o başta söylediysin. Şimdi evde çok serandız, işte ne ikter, ne şey diyor, bu işte hani diyor ikide arasındaki ilişki ama çok basit bir örnek verelim mesela, izah etmeye çalışayım belki. Şimdi düşünün ki bir ikter figür olarak yani istedik, ikter adat namdırız hani biri birine ikterden birine bir şey yaptırabilme kapasitesi en basit hani kavramda göreceğiz. Şimdi 18. yüzyılın ikinci. Önceki Foucault'un anlattığı o disiplineli iktidarın nesnesi ya da temel refk yüzeyi e, tek tek bireyler, hani bedenler. İkinci yarısından sonra da nüfus aslında, basmında. Yani ayrımı buradan koyabiliriz. Siz öyle bir dükkan modeli düşünün ki e, üç çocuk yapımdasın. Hukuki olarak bunun bir karşılığı yoktur. Hukuki olarak bunu anlatamam ama biyopolitik iddia, ikna teknikleri, yönetimsellik teknikleri vasıtasıyla siz artık nüfus düzeyinde üç çocuk yapmanın nasıl makul bir şey olduğunu, neden makul olduğunu, neden işte onun altında kontrolücü sebepler ararsınız, işte hani Avrupa nüfusu şöyle oluyor dersiniz, işte başka türlü izah edersiniz, onlar bambaşka, hani o gerekçeleri ayrıca tartışırız. Ama iki arasında en temelde bir fark var. Hukuki olarak giremeyen biyopolitik iktidar, bizim aslında hukuki olarak giremeyeceği, yani daha doğrusu iktidarın yani hukuki olarak giremeyeceği bazı alanlara girmeyi imkanı tanıyor. Ve bunu büyük olarak norm üzerinden yapıyor. Yani bedensel bir takım yani toplumsal bir takım normlar belirleyebilir o iktidar. Yani en temelde belki farklı anlık, müdahale teknikleri bakımından karşılaştıracağımız şey budur. Rıza teknikleriyle bunu yapabilirsiniz. Ve Türkiye'de özellikle son dönemlerde kamu spotları bunun çok büyük bir örneği. Yani özellikle kilo verme konusundaki olanlar, sigarayı bırakma konusunda olanlar. Bakın dikkat edin, sigarayı bırakma ile ilgili ki yakın süredir önce bir tane ile ilgili bir tartışma çıktı. Sigarayı bırakmaya yönelik bütün kamu spotları aile odaklı. Yani hepsinde mutlaka bireyin şahsi kararında bir şey yok. Nüfusun geneline yönelik bir fayda tartışması var. Belki bir temel örnek olarak buradan üzerinden düşünmek lazım. daha kalıyorduk. Daha peşinde alakalı olarak ee... Üniche bir Büksler kitabında e, siyasi bir yapı olarak bedenli bir ölüm var. E, Rahmi Bey'e ait bir not e, Hatta bir e, karikatür göstermişti Hitler'e ait. E, orada bir işte insanlardan böyle bir toplu e, şeyi nehliler yapıyor. Hitler onu o gün tek bir beden e, haline getiriyor. E, İktidar da, yani şey, niçin kitabını da şunu söylüyor siyasi bir yapı olarak beden, bir beden oligarşiktir, yani bizim devlet bildiğimiz o mekanizmanın kendisi aslında bizim bedenimizin e, bir tezahürü gibi. E, devletin beden işlesi meselesi değil midir? Yani bu anlamda Foucault'un aslanı da diye bahsettiğimiz e, kısmı, yani cinserlikten tutmak işleri çok e, şey ilgili olarak, e, şeruh i̇şte olur yönetilmesi, vesaire. E, orada e, bir dağıtık istemiyor. Bütün bir toplumu alıp devletleştiriyor, denetleştiriyor, hapetleştiriyor. Eee şöyle şey yapıyoruz. Yani tabii e, başka bir düşünürün e, bir kavramsallaştırmasını tartışmaya e, dahil ettiniz. Eee tabii ki şey hani eee söyledikleri, bir beden düşündüğü olarak Nietzsche'nin söyledikleri aslında öncelikle bence Nietzsche'nin bu işte düşünen bir varlık olarak insanın taşıdığı kibiri eleştirmeye yönelik bir tartışma çerçevesinde özellikle anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani bütün o, o suçu gelenek, e, insanın e, düşünme yetisini, anlama yetisini, insanın dünyada ayrıcalıklı e, ve üstün bir varlık olarak insanı kendini bu şekilde kavramsallaştırmasına karşı bedenin önemini e, vurgulamaya çalışan bir düşünce olarak. Birazcık e, Nietzsche'deki beden tartışmasını e, böyle bir e, çerçeve okuyorum. E, o yüzden evet tabii ki e, bedenin e, farklı şekillerde kavram kavramsallaştırabileceğin, sallaştırabileceğini, kavram sallaştırılabileceğini ortaya koyan bir düşünce olarak görüyorum. Tabii ki işte bedeni organizma olarak kurduğumuz zaman, bu evet, bir devlet modelini temel alan bir örgütlenme olur. Bedenimizi devlet varı bir şekilde örgütlemiş, kavramsallaştırmış kavram sallaştırılmış olur. ile bağlantısı. Hı şu şekilde e, yapabiliriz e, burada e, Evet e, çeşitli kurumların e, bilgi dilimlerin, e, disiplinleri e, farklı konfigürasyonlar içerisinde e, hareket etmesi söz konusu e, burada yani e, o genele, işte genelin düzenliği derken, aslında böyle bir ya da müfussun yönetilmesi derken bir tek bir bir teknik gibi bir nosyondan hareket etmekten ziyade işte tek tek bireyleri hedef alanda hücresel çalışan bir iktidar işleyişinden çok böyle detaylara takılmaya aslında niyeti ifade edebiliriz aslında bir iktidar işleyişine e, işaret.